Ateş Perisi İran Masalı Seslendiren Akın Altan Meryem 9, kız kardeşi Fatma 2 yaşındaydı. Onlar anneleriyle birlikte bir köyde yaşarlardı. Meryem okuldan döndükten sonra evde oturur, Fatma'ya bakardı. Annesi de köhün terzisi olan kadına gider ve güneş batana kadar birlikte dikiş dikerlerdi. O gece, kışın son gecelerinden biriydi. Her yer kalın ve güzel bir kar tabakasıyla örtülmüştü. Bayram yaklaşıyordu. Meryem'in annesi geç vakitlere kadar çalışmak zorundaydı. Çünkü, müşteriler giysilerini bayram gecesi için istiyorlardı. Meryem'le Fatma, o gece evde yalnızlardı. Meryem lambayı yaktı ve sobaya birkaç odun attı. Fatma'yı dizlerine oturtup masal anlattı. Birinci masal, ikinci masal derken, Fatma, üçüncü masalın ortasında uykuya daldı. Şimdi Meryem tek başına kalmıştı. Dışarıda göz alabildiğince gece karanlığı ve kar beyazlığı vardı. Meryem korkuyordu. Korkmamalıyım. Gündüz nasılsa, gece de öyle. Sadece hava karanlık, diyordu kendi kendine. Fakat bu sözler Meryem'in korkusunu gidermiyordu. Niçin yalnız kalmamız gerekiyor? Neden kimse bizi düşünmüyor? diye içinden geçiriyordu. Gözlerini sobanın ateşine dikmişti. Alevler gözlerinin önünde dans ediyor, dans ediyordu. Birden alevlerin arasından güzel mi güzel bir peri çıkıverdi. Ateş üstünde üzeri altın yaldızlı kırmızı Güzel bir giysi vardı. Ateş Perisi sobadan çıktıktan sonra Meryem'e selam verdi. Meryem Peri'yi görünce çok şaşırdı. Ateş Perisi, geldiğin iyi oldu. Biz çok yalnızdık. Lütfen annem dönünceye kadar yanımızda kal, dedi. Ateş Perisi gülümsedikten sonra, Anneniz gelinceye kadar yanınızda kalamam. Çünkü gidip, Köyün bütün ateş ve lambalarının iyi yanıp yanmadıklarına bakmalıyım. Dilersen seni yanımda götürebilirim. Annen gelmeden eve döneriz, dedi. Meryem bu öneriyi kabul etti. Fatma'yı kucaklayıp ateş perisiyle birlikte evden çıktılar. Ateş perisine selam vermek için karlar ayaklarının önünden bir kenara çekiliyorlar. Yolun iki yanındaki beyaza bürünmüş ağaçlar başlarını eğiyorlardı. Ateş perisi, burası ateş ve lambalarına bakacağımız ilk yer." dedi. Meryem Natş perisi, kapıyı açan rüzgarla birlikte eve girdiler. Burası annesinin çalıştığı evdi. Meryem'in annesi, diktiği elbiseden başını kaldırarak birlikte çalıştığı terzi kadına, "Çocukları evde yalnız bıraktım. İçim rahat değil. Bari korkma hiperkenden uyunsalar." dedi. Terzi kadın daha Meryem'in annesine cevap vermeden ateş perisi Meryem'e işim bitti. Hadi gidip öteki işlerimize bakalım dedi. Oradan ayrıldılar. Aydınlık bir pencerenin önüne geldiler. Burası Meryem'in öğretmeninin eviydi. Öğretmen öğrencilerin kompozisyonlarını okuyordu. Sıra Meryem'in kompozisyonuna gelmişti. Başını kaldırıp, Meryem ne iyi çocuk, annesi bu gece geç vakte dek çalışacak. Keşke korkmasa da erkenden uyusa, dedi. Meryem öğretmenini daha çok seyretmek istiyordu. Ama ateş perisi, çabuk ol, hadi gidelim, dedi. Oradan ayrılıp bir sonraki eve geldiler. Burası, Meryem'in her gün görüp selam verdiği yaşlı adamın eviydi. Yaşlı Adam Ateşin Karşısına Oturmuş Karısıyla Konuşuyordu Meryem Yaşlı Adamın Karısına Bu Gece Meryemle Fatma Yalnızlar mı? Diye Sorduğunu işitti. Karısı Evet Oğlumuzu Beklemeseydim Gider Onlara Bir Uğrardım Diye Cevap Verdi Meryem Ateş Perisine Bunlar Bizim Yalnız Olduğumuzu Nereden Biliyorlar? Diye Sordu Ateş perisi. Çabuk ol. Hadi gidelim. Bizim köyümüz gibi küçük bir köyde herkesin her şeyden haberi olur." dedi. Bu sırada başka aydınlık bir pencereye yaklaştılar. Köyün dükkan sahibinin eviydi burası. Dükkan sahibi şehirden yeni dönmüş, aldığı malları yerleştiriyordu. Bunların arasında güzel bir çift ayakkabı vardı. Dükkan sahibi onu karısına gösterip ''Bak, bu ayakkabıları Meryem için annesi istemişti.'' dedi. Dükkan sahibinin karısı, ''Ne güzel ayakkabılar. Hatırlattığı iyi oldu. Bu gece Meryem'in annesi eve geç dönecek. Çocukları evde yalnız. Lambayı alıp onlara bakmaya gideyim.'' dedi. Meryem gözlerini ayakkabılardan ayıramıyordu. Ateş perisi, ''Hadi gidelim, geç oluyor.'' dedi. Ateş perisiyle Meryem yola koyuldukları zaman, Meryem ''Ateş perisi, biz evimize gidiyoruz. Ben artık korkmuyorum. Yalnız olduğumuzu ve kimsenin bizi düşünmediğini sanıyordum. Ama şimdi herkesin yüreğinin bizimle olduğunu anladım. Sana çok teşekkür ederim.'' dedi. O gece Meryem'in annesi eve döndüğünde, Çocuklarının sobanın karşısında uyumuş olduklarını gördü. Son